Molla Hamid ağabey anlatıyor. Bir gün caminin hücre kapısını açık unutmuştuk. Talebe arkadaşların küpte kavurmaları vardı. İçeri giren bir köpek küpe kafasını sokup kavurmaları yemiş. Sonra da kafasını çıkaramayınca küpü kuru kaçmış. Talebe arkadaşların canı çok sıkılmıştı. Bir tertiple köpeği tekrar celvedip Sopayla döveceklerdi. Üstad vaziyeti öğrenince onları vazgeçirmek istedi. Molla Resul, Seyda biraz kıymamız vardı. Biz kıyamıyorduk ki yiyelim. Halbuki bir köpek gelerek hem kıymayı yemiş hem de küpü kırmış. Bize zarar verdi. Nasıl biz onu dövmeyelim dedi. Üstad, Molla Resul senden soruyorum. Vicdanen söyle. ''Sen aç kalsan, paran da olmasa, bir şey almaya gücün de olmasa, nihayet açık bir yerde bir et bulsan, yer misin, yemez misin? Halbuki aklın var, idrak ediyorsun ki bu etin sahibi var.'' diye konuştu. Molla Resul, üstadım bu konuşması üzerine bir müddet konuşmayarak sustu. Son cevabım. ''Evet, yerim Seyda.'' dedi. Ustad tekrar buyurdu ki, bu hayvandır, aklı yoktur, haramı helali bilmiyor, hayır ve şerri tanımıyor, sahibinin kendisini döveceğini de bilmiyor. Elbette açık kapıdan girip kıymalarımızı yemiş. Bundan dolayı cezaya müstahak mıdır? Sizden soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Sonra Molla Rasul ve arkadaşları köpekte kabaat yoktur diye kabul ettiler. Üstad, madem öyledir, bu hayvanın gıybetini yapmayın ve helal edin. i̇mam Rasul, Üstad Hazretleri ile biraz samimi konuşurdu. Hem yaş itibarıyla da Üstad'dan birkaç yaş büyüktü. Gülerek Üstad'a hitaben, Seyda, içimizden gelmiyor ki helal edeyim. Fakat siz helalleşmeye bizi ikna ettiniz, dedi.